Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı, güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını. Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı. Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan Helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar. Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır. Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Bundan sonra şunu bil ki Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.